Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da e, 2013 yılının ilk fikri takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program Sevda Ayluş Tarhan'la toplumsal tarihin 222. sayısında yer alan yazısı, Abdullah Cevdet'in istibdadı eleştirmek için kaleme aldığı eserleri konuştuk. Ee, bu programı dinlemek isteyenler Açık Radyo'nun internet sayfasına ulaşabilirler. Bugün yine e, Toplumsal Tarihin 229. sayısında yer alan Efe Sultanahmet'teki Martirion Kilisesi adlı yazısını konuşmak üzere Engin Akyürek ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Engin, hoş geldin. Ee, Profesör Doktor Engin Akgürek, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde Bizans Sanatı ana bilim dalında öğretim üyesi. Ee, şimdiye kadar çıkmış olan kitaplarından bazılarını burada söyleyeyim. Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a Felsefe ve Sanat, Bizans'ta Sanat ve Ritüel, Karkedonlu Azize Öfemiye ve Sultanahmet'teki Kilisesi, bu tabii konumuzda en çok ilgili olan kitap. Ee, bir de ayrıca şunu söyleyeyim, 2009 Mire Andriyake kazıları Bizans dönemi sorumlusu olarak da e, çalışmaya devam ediyor. Şimdi isterseniz bütün bu konuya e, Öfemiye kimdir onunla başlayalım. Bir de bu Aziz ve Azize kültü nasıl bir şey e, Ortodoks cam camiasında? Evet, teşekkür ederim. E, Öfemya Kalkedonlu, yani bugünkü Kadıköylü bir e, Hristiyan liderlerden birisi. Erken dönem e, liderlerinden birisi. 307 yılında Diokletianus döneminde, yani Roma çağında e, Kadıköy'de, o günkü ismiyle Kalkedon'da öldürülüyor. Öldürülmesinin nedeni, e, bir Hristiyanların, o, o gün için Kalkedonlu Hristiyanların, Lideri konumunda olması ki tabi bu gibi durumlar henüz Diokletianus döneminde Hristiyanlık e, yasal olmadığı için e, Roma'yı hep ürkütmüştür. Hı hı. Yani bir e, halk önderi olarak e, bir Hristiyanın çıkması e, Roma açısından belki bir siyasi e, tehdit olarak hı. algılanmış ve e, bu gibi kişiler e, Romalılar tarafından öldürülmüştür. Bunun bahanesi de Öfemya'nın hem Kalkedonluk Hristiyanları Roma yönetimine karşı, o günkü Roma yönetimine karşı savunması hem de Ares adına yapılan bir pagan törene katılmayı reddetmesi. Dolayısıyla 307 yılında öldürülüyor. Bizanslar için kutsal kişiler, azizler, azizeler çok önemlidir ve Doğu Hristiyanlığında Gerçekten çok güçlü e, kutsal kişi kültleri görebilmekteyiz. Bunun tabi esas olarak iki nedeni var. Birincisi bu aziz kültlerinin e, bir çoğunda e, insanlar şifa bulmaktadır. Hı hı. Yani e, işte bir e, azizin kemiğinden, kanından, ona yakın olan e, bir su kaynağından... E, e, hastalar şifa bulmakta e, hatta bu şeyler e, işte diyelim bir sıvıysa yağ ise diyelim Aziz'in mezarından e, akıtılan bunları şişelere doldurup e, ülkelerine götürmekte oradaki hastalara ya da ileride kullanmak üzere birincisi bu yani kutsal kişilerin şifa kaynağı hı hı. olarak görülmesi diğeri de bu kişilerin e, insanlar adına e, tanrıyla iletişime geçip ara buluculuk yapması yani Bizanslılar doğrudan doğruya Tanrıya ulaşmak yerine herhangi bir istekleri olduğunda kutsal kişilere öncelikle ulaşmayı onların aracılığıyla Tanrıya ulaşmayı hep tercih etmişlerdir. Öfem ya da Kalkedon'da çok ünlü bir e, kült haline geliyor. Bunun da e, iki nedeni var aslında. Birisi tabutundan sızan kan. Hı hı. Bu sürekli e, sızdığı öne sürülüyor bu kanın ve bu şişelere doldurulup e, orayı ziyaret eden hacılara, hacı olmak üzere ziyaret eden e, imanlı kişilere e, veriliyor. Yani bunu, bu kanı almak için e, işte o günün dünyasından, Hristiyan dünyasından e, birçok insan ...akın ediyor, buralara geliyor. Bunun arkasında bir su kaynağı falan mı var da... ...yani öyle bir şey oluyor, öyle bir tesadüf oluyor... ...insanlar gelip oradan sıvı alıyorlar. Hayır, bu doğrudan doğruya... ...Azize'nin bedeni sürekli kanıyor. Yani kan akıyor. Ee, ve o kanı şişeleyip koyuyorlar. Yani ona yapılan işkencelerin... Yani evet. ...çok muazzam olduğu anlatılıyor ya... ...muhtemelen... E, ...belki de onun da altı çiziliyordur bu şekilde... Tabii şimdi bugün bizim duyduğumuz kuşkuyu 593 yılında İmparator da duyuyor. <gülüyor> ve diyor ki bu diyor ruhbanın bir oyunu olması lazım. <gülüyor> Bunu bir test edelim diyor. Bu test ediliyor. E, artık nasıl yapıldıysa o günün koşullarında. Ama bunun sonunda İmparator da imana geliyor. Bu diyor bir oyun değil gerçekten böyle oluyormuş. Tabii bunlar hep daha sonraki e, <gülüyor> yazarlar tarafından anlatıldığı için. E, abartılıyor. İkinci önemli, yani kültü önemli kılan şey de e, 451 yılında Kalkedon'da toplanan e, ekümenik Konsil'in e, konsilde e, gerçekleştirdiği mucizedir. Bu konsilde Kalkedon'daki Öfemya Kilisesi'nde toplanıyor ve e, taraflar aralarında anlaşamıyorlar. İki metin yazıyorlar. Monofizit ve diofizitler. E, bu iki metni de e, rulo halinde Azize'nin tabutunun içine koyuyorlar. Ertesi gün yani o karar versin diyorlar hı hı. E, şeye, nihai deklarasyona hı hı. konsilin. Ertesi gün açtıklarında e, Ortodoks çizgiyi savunanların e, rulosu Azize'nin elinde duruyor. E, diğer e, monofizitçilerin e, önerileri ise ayağının hı. dibinde duruyor. Bu bu sahnede şeydeki Sultanahmet'teki e, kilisede freskolar da var aslında hı epey harap olmuşsa da e, orada yer alıyor. Yani daha çok Ortodoksların ziyaret etmesinin günümüzde de hala Ortodoks dünyasında daha çok kabul edilmesinin bir sebebi de herhalde bu, bu mucize olsa gerek. Öyle evet mi? yani bu iki mucize hem hı kan hı. almaya geliyorlar. E, şifalı bir e, sıvı olarak hem de büyük saygı görülüyor çünkü Ortodoks çizginin e, oluşmasında bu Kalkedon konsilinin çok önemli hı hı. bir rolü var. Bu kilisede 626'ya kadar Kalkedon'da duruyor. 626'da Persler, Pers ordusu Kalkedon'a kadar gelince e, Azize'nin mezarını alıp e, Sultanahmet'teki e, kilisesine taşıyorlar. Bu Kadıköy'deki kilisenin yeri belli değil tam olarak ama bazı kaynaklar ve bazı araştırmalara göre mesela Konstant Konstantinopolis'in muhteşem manzarasına Hı. baktığı öne sürülüyor. Hani Bugünün topografyasına bakacak olursak işte buna benzer birkaç yer olabilir. Bir de Kalkedon'dan 1-2 kilometre mesafede olduğu öne sürülüyor dışında yani Hı. kentin. Ne bileyim burası işte Yel Değirmen'in sırtları Hı. olabilir, e, Selimiye olabilir. E, yani hem Konstantinopolis'i gören hem e, dışında Kalkedon'dan biraz e, dışında. E, başka bir e, seyyah Üsküdar'a geçerken Kadıköy'den kayıtla e, bir yerde durup onun mezarına e, gittiğinden Hı. bahsediyor filan. E, demek ki buralarda bir yerde olması lazım. Evet. 307 yılında öldüğüne göre e, o zaman Konstantinopolis yok değil mi? Evet. E, demek ki kilise öldükten hemen sonra yapılmış olsa artık ama Konstantinopolis manzarası var artık seyyah ne zaman gelmişse. Şimdi Konstantinopolis yok ama e, Bizantiyon diye bir kent var yani Roma kenti olarak var. O kent e, 330'dan sonra Bizantiyon e, Konstantinopolis ismini alıyor. Bu yazan kişi de çok daha sonra yazdığı için bunu... Ee, Bizantyon değil Konstantinopolis adını kullanıyor Ama kent orada var zaten Yani 307'de de var e, O zaman e, yani e, Azize'nin yaşadığı dönem için Kadıköy'de olan Yapılar nasıl bir şey söyleyebiliyor muyuz Yani elimizde yeteri kadar şey var mı Ya e, Deniz'den ne var Şimdi e, kalkedonla ilgili e, çok fazla bir bilgi yok elimizde. Çünkü arkeolojik olarak e, günümüze ulaşmış bir veri yok. Yani bir kazıda elde edilmiş bir şey ya da ne bileyim bir e, duvar kalıntısı, sur kalıntısı filan elimizde yok. Ama yani bugünkü araştırmacıların tahminine göre e, moda kalkedonun e, akropolisi gibi düşünebilir ve e, Rıhtım da bugünkü e, Kadıköy rıhtımı da e, limanı olarak düşünülebilir. Tabi biraz dolmuş vazifette evet, bugün. E, Kilise ile Öfemya Kilisesi ile ilgili ise hiçbir arkeolojik veri yok. Yani ne bir duvar kalıntısı ne bir taş parçası hiçbir şey yok. E, onun için o konuda bir fikrimiz yok ama gene e, Bizans kaynaklarına güvenecek olursak bir yuvarlak martiryonu var yuvarlak planlı e, mezar yapısı var ve buna bitişik olarak da dikdörtgen uzunlamasına dikdörtgen bazilikal planlı büyük bir kilise var e, kiliseden e, mariyoona geçiş var yani böyle bir e, birbirine bitişik iki yapı olduğu e, öneriliyor ben Sultanahmet'e geçmeden e, bir de e, Bizans kaynaklarından bahsediyorsunuz. E, i̇sterseniz bu e, Öfemiye ile ilgili hangi Bizans kaynaklarından yararlanabiliyorsunuz? O kaynakların verdiği bilgilerde bir tutarlılık var mı? E, bir standart bilgiye ulaşılabiliyor mu ya da farklılıklar nasıl bir şey? Evet, şimdi Bizans'tan günümüze kalan bazı kaynaklarda tabii ki Öfemiye'den bahsediliyor. Ancak e, Öfemiye 407'de öldürülen bir azize. Ve en erken kaynak 5. yüzyılda. Onun dışında bugünkü fresko sahnelerinin yer aldığı kaynaklar ise 10. ve 11. yüzyıllara ait. 5. yüzyılda Amasyalı Asterios Kadıköy'deki Kalkedon'daki kiliseyi ziyaret ediyor ve buradaki resimleri tanımlıyor bize. E, gayet güzel anlatıyor aslında yani hangi sahneler olduğunu da e, görebiliyoruz işte Azize'nin e, fırında yakılması ateşler içinde yakılması filan o alevlerin işte renginden filan bahseder çok canlı çok etkileyici resimler der e, bu 5. yüzyılda ilk e, Öfemya'dan bahseden ve kilisesinde ziyaret eden e, kişi işte büyük bir bazilika olduğunu da onun yazısından anlıyoruz. Daha sonra iki kaynak var ki bu iki kaynak esas olarak hem Öfemiye'ye yapılan işkenceler, işte onun mezarı, Sultanahmet'teki mezarı, işte İkona Klas dönemde başına neler geldi bu Hı -hı. mezarın. Bütün bunları anlatır. Bugünkü resim yani günümüze ulaşan 12 sahnelik resim programı da aslında bu kaynaklardan alınmıştır. Yani aynı öyküler bu kaynaklarda var. Bunlardan birisi 10. yüzyılda Metofrastes'in kaynağı. E, i̇ki sahne hariç bugün 12 sahneden 10'u e, bu kaynaktan alınmış. Yani buradaki Hı. öyküler resme dönüştürülmüş. Diğeri de 15. O, pardon, 11. yüzyılda Theodoros Bestos diye bir e, bizaslının... E, anlatımı Yani esas olarak bu üç kaynak var. Daha tali kaynaklar da var tabii ama onlardan çok bir bilgi hı hı. E, alamıyoruz. Esas e, yani resimleri yorumlayacak olursak 10. yüzyıldaki Metafrastes'in e, kaynağı ana kaynak oluyor. Hı hı. Ama bunlarla ilgili de bir şey ekleyeyim. E, bu kaynaklar tabii ki çok geç dönem kaynakları olduğu için esas olarak bir kült yaratmayı amaçlıyor. Yani... E, yapılan işkencelere de baktığımız zaman çok gerçeküstü. İşte fırında yakılması, testereyle bir kesilmesi bunlardan hepsinden mucizevi bir biçimde kurtuluyor tabii. E, ikonoklazma sonrasında e, olduğu için bu kaynaklar ...genellikle abartılı bir hı hı. işkence ve mucize hı hı. anlatıları vardır. Ve bunların amacı da bir kült yaratmak. Yani ikonoklazmadan sonra o kültü tekrar diriltmektir. Ee, anladığım benim bu kaynakların hepsi şeydeki... Sultanahmet'teki e, kilisedeki resimlerden bahsediyor değil mi? Kadıköy'dekinden değil. Yan, evet anlıyorum. yani geç dönem 10. ve 11. yüzyıl kaynakları ondan bahsediyor. Bir tek 5. yüzyılda e, Asterios'un e, metni Kadıköy'dekini anlatıyor. Çünkü 5. yüzyılda zaten Sultanahmet'te yapı yok da o 7. yüzyıldan sonra. Yani o zaman şu sonuç çıkabiliyor mu? Kadıköy'deki kilisenin resimlerini aynısını belki öbür tarafta da Sultan de ya da benzerini yapmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle ama Kadıköy'dekinden ee, birkaç sahneyi sadece e, Asterios anlatmış. Burada 12 sahne var. Yani ha. acaba diğerleri de örtüşüyor muydu? Hı hı. Ama o anlattıkları sahneler buradakilerle örtüşüyor. Hı hı. Demek ki e, büyük ihtimalle daha erken bir Günümüze ulaşmayan bir kaynak var. Belki Kadıköy'dekinin resimleri oradan yapılmıştı. Ama 10. yüzyıl işte Teodoros Meto, Metofrastes ve Teodoros Bestos bu kaynakları bulup tekrar etmiş olabilirler aynı şeyleri. Bir müzik arası verelim mi artık? Şimdi e, Azize Euphemia'nın etki alanı e, sadece... Burasıyla ya da belki de işte Yunanistan'la e, sınırlı değil, bir yaygın bir alanı var. İlk örneğimiz Sırp Ortodoks Kilisesi'nden, Sırp Ortodoks Aziz Paisios Manastır'ın rahibelerinden dinleyeceğiz, İngilizce çünkü manastır Amerika'da. Great Martyr Euphemia. Before the Lord Neither did she cry out nor sigh Nor did she sorrow But gave warm thanks to God For her tortures Angels then appeared to her Standing in the flames the embers with refreshing ring. O oh, such is our golden faith, invincible. O oh, such is our love for God, unquenchable. O oh, wise virgin euphemia, virgin suffering. You have boldness before the Lord, and the Mother Kadıdır'da Fikri takip programındasınız. E, Profesör Doktor Engin Akürek'le Toplumsal Tarihin 229. sayısında çıkan Aziz Efemya'nın e, Martiryon Kilisesini konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi artık Kadıköy'den e, Sultanahmet'e geçtik. E, Perslerin gelmesinden sonra e, kilise şeye taşınıyor. E, Sultanahmet'e taşınıyor. E, bunun detaylarına geçmeden Sultanahmet'in o zamanki görünüşü, o zamanki adı. E, hangi yapılar vardı bir, böyle bir çerçeve çizebilsek sonra kiliseyi otursak diyorum evet şimdi 626 yılında e, Perslerin Kalkedon'a gelmesiyle Azize'nin tabutu, rölükleri e, Sultanahmet'teki bir kiliseye taşındı e, Sultanahmet ve çevresi e, 330 yılında e, 1. Konstantinus e, o, o günkü küçük Bizantiyon kentini Roma'nın e, ikinci başkenti olarak yani imparatorluğun ikinci başkenti olarak ilan etti ve buna uygun bir biçimde yani başkent e, olmasının e, nedeniyle çok kapsamlı bir e, imar faaliyetine girişti. Sultan Ahmet tabii ki o çevre hep e, bu, bu, bu yeni başkentin kalbi olmuştur. En önemli yapılar oradaydı. Bunlardan bir tanesi mesela. Hipodromdur. Yani hipodrom e, o günkü Bizansların yaşamında çok önemli bir e, rol üstlenmişti. Bu e, sadece sportif ve eğlence amaçlı e, değil oradaki e, araba yarışları. Aynı zamanda politik bir e, içerikte taşırdı. E, halkın e, toplandığı bir yer. Bugün hala bir parçası Evet bugün hipodromun bir parçası duruyor. Orta kısımdaki anıtlar duruyor. Hipodromun hemen doğusunda bugünkü Sultanahmet Camisi'nden denize kadar olan alanda da İmparatorluk Sarayı vardı. Büyük Saray dediğimiz. Ayasofya'da Gerçi biraz daha sonra yapıldı ama o da e, imparatorluğun dini merkeziydi. Yani dini merkez, siyasi merkez ve e, ne diyelim e, hani halkın günlük yaşamıyla ilgili olan merkez bunların hepsi Sultanahmet ve çevresindeydi. Hı hı. Şimdi Öfemyanın yeni kilisesi de hemen e, Hipodrom'un e, kuzey batı köşesine bitişik bir yapı. Bu yapı aslında Öfemiye'ye kilise olsun diye yapılmış değil. Bu 5. yüzyılda e, İmparator 2. Theodosius'un baş mabeyincisi e, Pers asıllı Antiokos'un sarayı olarak yapılan e, yapının bir parçası. 402 yılında yapılıyor bu saray. E, sarayın diğer parçaları e, orada Adliye Sarayı yapılırken yapılmış. <gülüyor> e, ...yok edildi, kaldırıldı ortadan. İbrahim Paşa Sarayı'nın da bir kısmı yok edildi. Ee, bir tek bu... E, ...Öfemiye Kilisesi olan... ...yuvarlak planlı yapı kaldı. Bu yuvarlak planlı yapı... ...5. yüzyılda yapılan Antiokos Sarayı'nın... E, ...kabul odası... ...kabul salonu diyelim. Yani kubbeli, merkezi planlı bir yapı. 439 yılında... E, Antiokos gözden düşüyor, görevden uzaklaştırılıyor ve sarayına el konulularak bir kiliseye dönüştürülüyor. Antiokos'un sarayının bir kısmı. Bir kısmı, yani Triclinium denen hı hı. E, taht ya da taht olmazsa bu imparator olmadığı için ama kabul salonu diyelim. Bu bir sivil yapı olarak geçiyor. Evet, sivil bir yapı olarak e, yapılmış. Yani başlangıçta kilise değil, dini bir yapı değil, değil. Ee, imparatora ait bir saray değil ama yüksek görevi. Evet çok yüksek. Bu aslında ilginç değil kişi. mi yani? Sonuçta bir kültte ayrı bir bina yapılmayıp da başka bir sivil yapıyı kiliseye çevirmesi. Evet ama bu kült için çevrilmiyor. Yani daha 402 yılında el konuluyor bu yapıya. Daha Kalkedon'daki şey Öfemiye Kilisesi işler vaziyette 7. yüzyıla kadar. O dönemde e, kilise yapılması belki tekrar geri alınmasın hı hı, diye. Hı, hani hı, el koyuyor hı, mallarına. Hı. E, hani onun mirasçıları <gülüyor> geri alamasın <gülüyor> diye kilise yap. <gülüyor> kurtul <gülüyor> gibi bir durum var. <gülüyor> Alışık olduğumuz bir <gülüyor> <gülüyor> evet, strateji O zaman aslında. kimse dokunamıyor yani kilise ise tamam. <gülüyor> e, 439 yılında kiliseye dönüştürülüyor. Bu tabii ilginç bir durum. E, en azından sivil bir yapının nasıl kiliseye dönüştürüldüğünün e, iyi evet, bir örneği. Hı. Bu bakımdan da e, bugünkü kalıntılar çok önemli. Çünkü hem sivil yapının nasıl olduğunu görebiliyoruz. Hem de neler eklenince hı hı. ne gibi değişiklikler kilise yapınca kilise hı. olmuş. Bunları da çok açık bir biçimde e, görebiliyoruz. O dönemdeki adı kilisenin ne? Hangi işlevle kullanıldı? Bunu bilemiyoruz. 7. yüzyıla kadar. Ama 7. yüzyılda Öfemyan'ın kalıntıları buraya getirilince Artık Öfemya Kilisesi olarak anılıyor ve yeni kült merkezi burası oluyor. Hacı olmak üzere Konstantinopolis'e gelen bütün Ortodoks dünyasında o gün için yani Rusya'dan tutun işte Balkanlar, Sırbistan, Anadolu'nun diğer kesimleri... Bütün buralardan Ortodokslar Konstantinopolis'e hacı olmak üzere geliyorlar ve mutlaka her gelen e, bu kült merkezinde ziyaret ediyor. Yani çok önemli bir e, e, haç merkezlerinden birisi aslında Konstantinopolis açısından. O Kadıköy'de olan kutsal su meselesi sıvı meselesi burada da devam ediyor mu? Evet aynı biçimde kan akışı burada da devam ediyor. O da detaylı bir biçimde anlatılmış bu Bizans kaynaklarında. İşte tabutun bir köşesinde küçük bir kapı var. Yani kapak herhalde demek istenmiş. Bu kapaktan içeri ucunda sünger olan bir sopa uzatıp kanı emdiriyorlarmış. Sonra çıkarıp küçük şişelere dolduruyorlarmış. Ampula hmm. denen e, hacı hmm. şişeleri vardır. Bunlar hep işte mesela Demre'de de e, Nikolaos'un kemiklerinden süzülen mür diye kutsal bir yağ var. O yağı şişelere doldurup götürüyorlar. Hani bunu belki biraz zemzem gibi düşünebiliriz. Hmm, hmm. Hani giden oradan bir şişe hmm. getiriyor. Ama sonra nasıl tüketiliyor? E, ona ilişkin bir şey yok. Ee, ...umarım evet. içmiyorlardır. <gülüyor> yani sadece bulundurmak bile bir tüketim sayılabilir. Yani diyelim ki hastasın. Evet. Ee, ama yani sonuçta zemzem ya da... sadece ...zemzem değil belki ama ayazmalardan alınan suyu da... Yani bir iç, ...içilir onların bir kısmı ama... ...bir kısmı tutarsın. Yani o bulunduğun ortamda bulunmasın ...onun bir önemi var tabii. Şimdi ben... E yani bu konuda bir bilgi yok günümüze ulaşan ama ben e, hani öyle tutulabileceğini hasta birinin mesela yanına şişenin konularak Hı -hı. şifa e, e, sağlayacağının düşünüldüğünü zannediyorum. Ama e, hani içiliyor da olabilir mesela suya damlatıp içiyor olabilirler. Hı -hı. Çünkü Ortodokslar e, günümüzde bile mesela Kapadokya'da gidip e, bir aziz freskosundan küçük bir parça kazıyıp Sonuçta bu kireç bunu suda eritip içiyorlar. Yani hmm. onu bir e, tanrıyla bütünleşme ya da hmm. kutsal adamla bütünleşme gibi hmm. e, görüyor e, olabilirler. E, bu yeni kült merkeziyle ilgili daha sonra e, ikonoklas dönemde hmm. yani esas olarak ana hatlarıyla 8. yüzyıl diyebiliriz. Ikonoklas dönem yani ikon e, düşmanlığı ya da ikon karşıtlığı. ...diye bir dönem var Bizans tarihinde. Bu dönemde esas olarak imparatorlar yani sivil erk resimlerin yasak ve günah olduğuna ikna olarak ikna olmuş vaziyette... ...ama esas olarak bu aziz kültlerine ve manastırlara karşı hı hı. yoğun bir saldırıya girişiyor. İşte kiliselerden resimler kazınıyor... Halkın çok rağbet gösterdiği işte Öfemiye gibi kült merkezleri dağıtılıyor, tavrumar ediliyor. Böyle bir dönem yaşanıyor. Özellikle 5. Konstantinos dönemi yani 741-775 tarihleri arası Bizans kaynaklarından gene öğrendiğimiz kadarıyla çok agresif bir dönem bu kültlere karşı. Öfemiye'nin adını işte biz bu vesileyle ikinci kere ...duyuyoruz... ...beşinci ee, Konstantinos... ...bu e, Öfemya'nın... ...tabutunu denize attırıyor... ...yine e, Bizans kaynaklarından... ...ama daha geç ikonoklazma sonrası... ...onuncu yüzyıl kaynaklarından öğrendiğimize göre... ...bu tabut mucizevi bir bi biçimde yüzerek... ...Limli Adası'na kadar gidiyor... ...Limliler... E, ...bunu tabi bulunca çok seviniyorlar... ...bir kilise yaptırıyorlar Öfemya adına... ...ve oraya koyuyorlar kemiklerini... Ama e, 796 yılında İmparatoriçe Irene e, tekrar Limni adasından bunu getirtiyor. Kilise'ye yani 5. Konstantinoplus'un e, tahrip ettiği kiliseyi yeniden restore ediyor, yaptırıyor ve e, tabutu tekrar oraya koyuyor. Resimler de o dönemde mi e, tekrar resimler? Resimler daha sonraki bir dönemde. O dönemdeki resimler yani Irene'nin e, Yapıyı restore ettiği 796 yılındaki resimler hakkında bir bilgimiz yok. Çünkü günümüze hiçbir şey ulaşmamış. Bugünkü resimler Latin istilasından sonra yapılıyor. Yani 1204-1261 yılları arasında Konstantinopolis'i Haçlı ordusu, 4. Haçlı ordusu yani Latinler işgal ediyorlar. İmparator sürgünde bu dönemde ve tabii ki yapılara büyük zarar veriyorlar. 1261'de Bizanslılar tekrar Konstantinopolis'i Latinlerden aldıklarında bütün yapılar bakıma muhtaç son derece perişan yarı yıkık bir halde. Öfemyan'ın kilisesi de bu halde. Ama 1261'den sonra tekrar restore ediliyor. Bugün gördüğümüz resimler bu 1261 sonrası. Yani ee, biz bu döneme Bizans'ın son dönemine hani 1261-1453 arasına Paleologoslar dönemi diyoruz orayı yöneten hanedanın adından yola çıkarak erken Paleologos resminin e, İstanbul'daki e, günümüze ulaşabilmiş en e, iyi örneği bunlar hani ne kadar iyi diyebiliyorsak <gülüyor> o kadar. Bu hani Latinlerin şey yaptığı bilinir ya. Kült merkezlerini taşımak için veya kendi kült merkezlerini oluşturmak için aziz kemiklerini taşırlar ya. Evet. Bu e, Azize Efemya'nın kemikleri öyle bir şey uğramıyor galiba değil Uğra, mi? Uğruyor. Daha doğrusu e, Latinler bunu iddia ediyorlar. E, kemikleri de kaçırıp götürdükleri e, söyleniyor. E, ama tabii Latinler e, düzenli bir biçimde kenti terk etmiyorlar. Yani sürpriz bir biçimde kent el değiştiriyor. Hani onu alıp götürecek zamanları oldu mu? Çünkü Latinler, e, yani Latin ordusu gemilerle bir talana, Karadeniz kıyılarına talana gittiğinde Bizanslar kenti boş görüp hemen ele geçiriyorlar. Sonra bir daha onlar giremiyor tabii kente. Ama onların iddiası bugün batıda da birçok kilisede e, Öfemyan'ın kemikleri olduğu e, öne sürülüyor. Yani bugün bütün... E, Öfemya'nın kemiği bizde diyenlerin Diyenlerin elindeki malzemeyi Toplarsak 4-5 tane <gülüyor> Öfemya çıkabilir <gülüyor> Bu <gülüyor> Ben şunu anlamadım ee, Yani Ortodoks olmayan kiliselerde Azize'nin e, kalıntılarını Topluyorlar öyle mi yani onlar için de Tabi tabi tabi Öfemya bütün Hristiyan e, dünyası için önemli Fakat Ortodoks dünyasında Başka bir e, ağırlığı var Tıpkı mesela Nikolaos gibi Yani Hı. Demreli Nikolaos Ortodoks dünyası için özellikle mesela Ruslar için bugün çok e, önemlidir. Ama batıda da bir azizdir. Hı hı. Sonuçta ilk Hristiyanlar. Ama, evet yani Ortodoksların e, daha ağırlık verdikleri bazı azizler vardır. E, Katoliklerin ağırlık verdiği azizler vardır. Bu e, öfemia Ortodokslar için daha öncelikli ve daha e, güçlü bir e, azize diyebiliriz. Şimdi bundan sonra e, Cumhuriyet döneminde ne olduğunu mu konuşacağız? E, evet ama çok küçük bir şey daha ekleyeyim. Yani e, Sultanahmet'teki yapının da ortadan kaybolmasıyla ilgili. Bir defa 14-15. yüzyıllarda çok yoğun olarak e, Rus hacıların e, Konstantinopolis'i ziyaretlerini biliyoruz. Yani buna ilişkin kaynaklar var. Bizzat hacıların yazdığı. E, bu daha sonra e, yayınlandı da. Rus hacıların Konstantinopolis ziyaretleri 14-15. yüzyıllar boyunca Öfemya'nın kült merkezi ziyaret edilmeye devam ediyor. 1453'te Osmanlılar kenti aldığında bu yapının halen ayakta olduğu tahmin ediliyor. Çok kesin veriler yoksa bile ama 1454 yılında Patrik Genadios'un, Skolarius'un e, Öfemya'nın kemiklerini bu kiliseden alıp Patrikane'ye götürdüğüne dair bir bilgi var. Demek ki o yapı herhalde kötü durumdaydı. E, e, hasar görmüş bir vaziyetteydi ki orada bırakmadılar. O dönemde ilk Patrikhane Pammakaristos Kilisesi yani bugünkü Fethiye Camisi'nin olduğu e, yapı manastır. Oraya taşınıyor daha sonra da işte bugünkü patrikhaneye götürüldüğü söyleniyor ama e, yani e, bugünkü patrikhanede tabii ki bütünüyle öfemiye yok e, sağ kolunun patrikhanede olduğunu ben biliyorum e, diğer parçaları başka kiliselere dağılmış gitmiş olabilir. Sonra Cumhuriyet dönemine geliyoruz. Çünkü o günden 1939 yılına kadar Öfemiye ile ilgili hiçbir bilgi yok. Konstantinopolis'i 18-19. yüzyıllarda ziyaret eden gezginler, burada yaşayan işte ne bileyim yabancı misyon elemanları falan hiç böyle bir yapıdan bahsetmezler. Demek ki tamamen gömülmüş ve kaybolmuş vaziyetteydi. Ama 1939 yılında Sultanahmet'teki hapishane binası yıkıldığında freskolu duvar ortaya çıkıyor sürpriz bir biçimde. İsterseniz duvara geçmeden <gülüyor> Ahmet'in de sorusuna cevap verecek şekilde bir müzik arası verelim. Tamam. Ee, şimdiki müzik Portekiz'den ee, Portekiz'de bir dağ köyü olan Linhares'ta Beira'dan 104 kişilik bir nüfusu var. Ee, Evfemiya'nın günü aslında 16 Eylül galiba yanlış hatırlamıyorsam ama Portekizliler bunu Temmuz ayında kutlamayı tercih ediyorlar. O kutlamalardan e, dışarıdan müzikler bir e, örnek e, vereceğiz şimdi. E, büyük bir ateş yakılıyor ve etrafında dans ediliyor ve ateşin üzerinden atlanıyor. baixo que baixo mais... que pudesse, Não há um beijo mais bonito que o português. Não há um beijo, um beijo mais bonito. Lütfen abone olmayı ve istfort Das ist 94.9 Açık Radyo'dasınız. Fikri Takip programında Engin Akkürek konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal tarihin 229. sayısında yer alan Aziz Efemya Kilisesi, Martilyon Kilisesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi artık Cumhuriyet dönemine geldik. Ee, Cumhuriyet döneminde bu konu tekrar gündeme geliyor. Ee, zannediyorum Alman arkeolojinin yaptığı kazılarla mı gündeme geliyor yoksa bir öncesi var mı? Evet aslında ilk kazıyı tabii <gülüyor> Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden e, Alphonse Maria Schneider yapıyor. Ama bu 1942 yılında e, ilk defa Öfemya Kilisesi'nin e, fiziki kalıntıları 1939'da buradaki hapishane binası yıkıldığında Hı. ortaya çıkıyor. Sonra işte e, 42 yılında Schneider e, burada küçük çaplı bir kazı yapıyor ve buranın Öfemya Kilisesi olduğunu e, resimlerden yola çıkarak e, kanıtlıyor. Bir şey soracağım. Yani bu e, resimlerin olduğu, yani o bütün o yuvarlak yapı e, hapishane binasının içinde mi kalmış? Evet altında kalmış herhalde. Hı -hı. Yani o, çok kesin bilgi de yok o konuda ama yıkılınca hı -hı. hapishane hı -hı, binası hı -hı. hani eski fotoğraflara da baktığımızda böyle bir şey görülmüyor. Yıkıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Hı -hı. Altında kalmış herhalde. Daha sonra 1948 yılında Adliye Sarayı yani bugün artık terk edilmiş olan hmm. e, o e, ucube bina diyelim yapıldı. <gülüyor> bu e, çok büyük bir zarar verdi bu yapı yapılırken. Yani mesela İbrahim Paşa Sarayı'nın e, batı tarafında epey bir kısmı yıkıldı Adliye Sarayı yapılırken. Ve gene e, Öfemya Kilisesi'nin e, ki Antiyokos Sarayı olarak düşünürsek... Ee, sağında ve solunda bir sürü e, yapı daha bulunmaktaydı. Yani bir sarayın sonuçta bir salonu Hı -hı. E, bugünkü Öfemiye Kilisesi. Bu diğer yapıların tamamı e, yok edildi. <gülüyor> Lausos Sarayı da var galiba değil mi? Lausos da var. E, o biraz daha e, kuzeydoğu tarafında Antiyokos Sarayı'nın. Ama bu 1948'de Adliya Sarayı yapılırken hatta e, şöyle bir yazışma da oluyor. İhale şartnamesinde var. Öfemya diye bilinen kilise kalıntılarının da kaldırılarak buranın inşaat alanına dahil edilmesi diye. Neyse ki İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin çok yoğun çabaları sonucunda yapının projesi değiştiriliyor. Dikkat ederseniz tam o kısımda bir hı hı. içe giriklik var adliye sarayında. Öfemya Kilisesi sadece kilise ...olan kısmı böylece kurtarılıyor. Ama tabii işte yıkılmasın diye temel kazısı yapılırken altına betonları enjekte ediliyor filan. Yani bu sarayın yapılması, adliye sarayının yapılması... ...bütün o bölge arkeolojisine çok büyük bir zarar vermiş oluyor. Şimdi o yapı terk edildi adliye sarayı işte yeni yapılan adliye sarayına taşındı. O yapı e, ne olacak bilmiyorum ama onun sonuçta belli bir ömrü var. Yıkılacak o yapı. E, belki başka bir şey yapılacak oraya ama onun verdiği zarar artık telafi Geriye edilemez. Yani, yani ne e, İbrahim Paşa Sarayı'nın yıktığı, yıktıkları kısmını tamamlayabilirler ne de Antiochos Sarayı'nın diğer kısımlarını baştan yapabilirler artık. Yani Ki, bu bir de herhalde e, kilise daha harap durumda. İbrahim Paşa Sarayı zaten ayakta olduğu bir Tabii. Zamanında yani. ayakta böyle... olmasına rağmen yıkıyorlar <gülüyor> belli bir kısmına. Niye yıkıyorlar? Oraya adliyenin otoparkı yapılıyor. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu şey de e, freskoların bulunduğu yerde o otoparkın içinde değil mi? Toplumsal tarihte e, senin evet. gönderdiğin e, evet. resmi bastık böyle uyduruk bir çatısı var. Evet. Şimdi bu yapı e, adliye sarayının e, kuzey-doğu köşesinde tam olarak köşede yer alıyor. Ve bütün doğu tarafı da o geniş boşluk İbrahim Paşa Sarayı'na kadar olan kısım adliyenin e, otopark olarak kullanılıyordu. Yani demir parmaklıkla çevrili ve bu Öfemya'da onun içinde kalıyor. E, hatta burada hani yuvarlak bir yapıdır bu. E, yuvarlak yapının içine tabii e, otomobil giremediği için burada bir e, olasılıkla bir mezar yapısı olan yani bir nişi, bir mezar nişini, ki üzerinde freskolar da vardı. Eski fotoğraflarda bu var. İlk kazıdan sonra çekilen fotoğraflarda. Onu bir gün yok ettiler. Yani o niş e, resimleriyle beraber kaldırıldı, yol açıldı. Oradan e, Naos'un içine yani e, kilisenin içine 2-3 tane araba e, park edebiliyordu. Bu 1951-52 yılında da kazılar yapıldı Arkeoloji Müzesi tarafından. Ve e, çok güzel bir biçimde yapı ortaya çıkarıldı aslında. Yani bütün zemini, e, bütün duvarları hani ne kadar ayakta kalmışsa. Hı hı. Freskoların olduğu duvar 5 metreye kadar ayakta. Bazı yerler 1 metre falan ayakta. Ama biz buradan yapının planını tam olarak anladık. E, litürjik donanımını anladık. Yani nerede sunak masası vardı, işte e, sintronomu neredeydi? Tempronu neredeydi filan. Bütün bunları görebildik ve anladık. Onun için bu kazılarda önemliydi. Ama daha sonra kazılan kısımlar tekrar doldu. Molozla, toprakla filan. Ve dediğim gibi otopark olarak kullanıldı bir süre. Freskoların olduğu büyük nişte, yani batı duvarı oluyor bu. Bunları da korumak amacıyla onun önüne bir kulübe yapıldı. Çatılısı aradı bir çöken. <gülüyor> ee, bir kulübe yapıldı ee, şu anda e, resimler görülür vaziyette değil kulübe de tabi korumaya uygun bir yapı olmadığı için içeride rutubeti arttırdı hmm. ve freskoları aslında koruması gerekirken e, biraz daha tahribatını hızlandırmış oldu hani belki açık havada dursa daha iyi olacak <gülüyor> ee, yağmur gelmeyecek süreci içimde süreci. açık hmm. havada dursa yağmur hmm. güneşten korumak kaydıyla belki daha iyi olurdu ama şimdi sanki bir ümit var mı oranın daha iyi bir korumaya alınması evet, konusunda? Evet şimdi bir ümit var. Epeydir böyle bir proje üzerinde kafa yoruluyordu zaten. Biz projeye başladıktan sonra gördük ki bakanlık da aslında bu konuda istekli ama kaynak bulmakta herhalde bir sıkıntı çekmişler. Şimdi Vehbi Koç Vakfı böyle bir projeyi mali olarak desteklemeyi ...kararlaştırdı... ...Sevgi Gönül adına... ...Bizans Sempozyumu... ...düzenleniyor İstanbul'da... ...üç yılda bir... ...önümüzdeki Haziran ayında... ...üçüncüsü yapılacak ve o... ...üçüncü sempozyum münasebetiyle... ...Vehbi Koç Vakfı İstanbul'a... ...kalıcı bir... ...eser bırakmak... ...istedi ve bu ÖFEMYA ile ilgili... ...projeyi... ...uygun buldular... Şimdi e, gerekli izinler için işte bakanlıkla yazışmalar sürüyor. Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde e, burada bir temizlik çalışması yapılacak. Kalan duvarlar ve freskolar e, restore edilecek. Ama restore dediğim zaman yani tamamlanmayacak da mevcut durumlarıyla korunacak, konserve edilecek aslında. Ve burası e, e, ziyarete açık bir... E, Alan olacak. Sultanahmet'te böyle bir yerin olması çok önemli tabii. Yani binlerce turist geliyor, ortodokslar geliyor. Hani onlar açısından da bir tekrar eski haç noktalarını ziyaret etmek bakımından da önemli olacak. Yani hem bu eseri, bugüne kadar pek de kimsenin bilmediği bir eseri korumuş olacağız. Bu tabii bilim açısından önemli her şeyden önce. Ama öte yandan... İstanbul'un kültürel çeşitliliğine de bir katkı olacak. Turizme bir katkısı olacak. Bu da tabii herhalde esas olarak şey. buranın yerlileri içinde yani sadece kendilerinin olmadığını, burada tabii, başkalarının yani. olduğunu göstermek onu açısından onu zaten da, görüyorlar ama hani daha da göstermek bir, biraz daha göstermek. göstermek. Peki, <gülüyor> böyle bir konservasyonu için Türkiye'de teknik anlamda söylüyorum yeteri kadar birikim var mı? Yani var. Daha evvelden yapılmış böyle bir örnek var mı? Başarılı var, çalışır. çok var. Yani e, hem İstanbul'da yapılan e, daha geç dönemlere ait Kilise restorasyonu herhalde değil mi? Kilise, saray yani Osmanlı dönemine ait de çok sayıda yapının Yapıyı düzgün biçimde. Yapıyı şeylerin o freskoların Kesinlikle. yani yeniden yapılması mümkün olmadığına göre işte elde ne kalmışsa onu tutmak gerekiyor evet. değil mi? Bozulmamasını sağlamak evet, gerekiyor. Evet sağlamlaştırmak Bu Belki ya, ama çok zor bir şey bilmiyorum. Zor bir şey ama Türkiye'de bunu hakkıyla yapabilen yani uluslararası standartlara da uygun bir biçimde yapabilen birkaç ekip var. Yani eskiden yoktu ama şu anda bunlar var. İyi uygulamalarında hem Kapadokya'da ya da işte Türkiye'de çok sayıda kazı yapılıyor. Oralarda da bazen freskolar çıkabiliyor. Hem de bu kazı alanlarında bu doğru ve düzgün uygulamaları görüyoruz. Şimdi e, bitirmeye yakınız son parçamız e, Hırvatistan'dan. Bunu şunun için seçtim. Bu kült hem aynı e, ba, özellikle Balkan coğrafyasında çok yaygın, e, bir yandan da nasıl e, pop e, kültürüne de e, bir şekilde temel oluşturabiliyor. Eski Yugoslavya coğrafyasında çok ünlü bir e, Hırvat pop şarkıcısı var Tony Çetinski. ...Santa Eufemia diye bir şarkı söylüyor. Bunun bir önemi de şurada. Demin bahsettik kalıntılarından, kalıntıların bir parçasının kendisinde olduğunu iddia eden... ...ve bugünkü haç yerlerinden biri olan Hırvatistan'daki Rovinj şehrinde ki Santa Eufemia Kilisesi ile ilişkisi de var. Bunların Santa Eufemia. <gülüyor> ne va che lo sguardo I'm 99.9 Açık Radyo'da da Fikri Takip programındasınız. E, Engin Akkürek'le konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal tarihin 229. sayısındaki yazısını. E, hiç şeyi konuşmadık. E, freskolar neyi anlatıyor? E, Aziz'in hayatını herhalde ama sizden ne de evet. demek daha iyi. Evet, şimdi e, Azize'nin yaşamına ilişkin 12 sahne e, burada yer alıyor. E, bu bir e, yaşam öyküsü bir e, resim fresko çevrimi e, diyebiliriz. Bunun kaynağı da daha önce belirttiğim gibi esas olarak 10. yüzyıldaki Metafrastis'in e, yazlıkları. Burada aslında Azize'nin doğumundan e, başlayan freskolar var. Daha sonra işte Kalkedonlu Hristiyanları savunması e, Romalılara karşı e, sahnesi var. Bütün bundan sonraki sahnelerin tamamı da Azize'nin gördüğü işkencelerle, eziyetlerle ilgili. Burada tabii çok abartılı şeyler var. İşte bir fırında yakılması, işte bir testereyle kesilmesi, kurt kapanı denen bir tuzağın içine düşürülmeye çalışılması... E, belli bir yani çizimlerde, e, resimlerde de görülüyor. Değişik tipte işkence aletleri var. İşte bağlayıp çark işkencesi var. Vücudunu geriyorlar filan. Bu çok sayıda işkencelerin hepsinden mucizevi bir biçimde kurtuluyor. En son e, arenada e, bir ayı ve bir aslan e, yani vahşi hayvanlara atılıyor. E, bu vahşi hayvanlar da e, secdeye kapanıyorlar. Öfemia'nın önünde. Ama öfemi artık e, ölmesi, ölmek istiyor ve ayının bir ısırığıyla arenada ölüyor. Bundan sonraki sahnede onun e, Kalkedon konsilinde yarattığı e, mucizeyle ilgili e, açık bir e, tabutun içinde Öfemia yatıyor. E, sağ elinde bir kağıt rulosu var. Ayağının dibinde bir başka kağıt rulosu var. Bu işte elinde tuttuğu rulo e, Kalkedon konsilinde Ortodoksların ee, önerdi yani daha doğrusu Ortodoks çizgiyi daha sonradan da oluşturan e, diofizitlerin önerdiği e, bildiri diyelim yani sonuçları konsil toplantısının sonuçları resimler esas olarak e, bunlardan ibaret ama e, duvarların da bir kısmı ayakta bazı mesela çok güzel bir e, sütun var kalkmalı sütun yani sütunun üzerine e, renkli taş ve eritme camla geometrik şekiller kakılarak yapılmış ki bu İstanbul'da çok az yapıda var. İngin Akire'ye çok teşekkür ediyoruz. Programın da sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, Hoşçakalın.